1290 numaralı konu Hazreti Ömer ve İbni Abbas'ın bir ayet ve Hazreti Ali hakkında konuşmaları İbni Abbas şöyle anlatıyor Hazreti Ömer'e ey iman edenler sakın size açıklandığında hoşunuza gitmeyecek şeylerden sormayınız Maide 5 suresi 101 ayetini sordum Ömer Muhacirlerden bazı kimselerin neseblerinde dedikodu vardı onlar bir gün, Allah'a yemin ederiz, isterdik ki, Allah bizim nesebimiz hakkında Kur'an indirsin, dediler, İşte bu ayet bunlar için indirildi, dedikten sonra, Ali'yi kast ederek, sizin şu arkadaşınız iyi bir insandır, eğer halife olursa dünyaya kapılmayacağına eminim, fakat o kendisini beğenen bir adamdır, bu hastalığı onu götürebilir, dedi, ben, ey müminlerin emiri, bizim adamımız dediğin gibi iyi bir insandır, Hayatı boyunca din hükümlerinden bir tanesini bile değiştirmemiştir. Hazreti Peygamber ile uzun zaman arkadaşlık etmiştir. Onu bir kere bile darıltmamıştır dedim. Ömer, Fatıma ölmeden önce Ebu Cehil'in kızını isteyerek Hazreti Peygamber'i darıltmadı mı, dedi. Ben, Allah Teala, Hazreti Adem'in günahı hakkında, biz onda, günaha karşı, bir azim bulmadık. Taha, 20 suresi 115 buyuruyor. İşte bizim adamımız da Hazreti Peygamberi darıltmaya azimli değildi. Bu gibi şeyler, kalpte oluşan bazı arzulardır ki, kişinin onları kalbinden tamamen söküp atması mümkün değildir. Bunun gibi şeyler bazan Allah'ın dinini bilen, ondaki emirlerin hikmetlerini kavrayan üstün ilim sahiplerinde de olur. Fakat uyarıldıklarında derhal vazgeçerler, dedim. Bunun üzerine Ömer, ey Abbas'ın oğlu, kim sizin denizinizin dibine ulaşacağını sanırsa, aldanmış olur, dedi.